We want to ask you for, for being all down, Festival Dünya Festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar.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 Ee, Avrupa'nın en büyük festivallerinden biri Pakalpap her anlamda kendini kanıtlamış. Bir diğeri ona keza Lowlands, Hollanda'daki Lowlands Festivali. Ee, diğer iki festivalden bir tanesi Avusturya'da e, Viyana'da yakın Sankt Pölend'de yapılan e, Frequency Festival. 20-22 Ağustos tarihlerinde olacak. Ve son olarak da e, MS Duckville, e, Hamburg'daki MS Duckville'den bahsedeceğiz. Evet hangisiyle başlayalım Gökhan? Yani hepsi birbirinden iyi festivaller birbirine çok e, paralel giden festivaller değil. E, Pakalpap, e, Rakvertelle hemen hemen aynı kafalarda bir line-up festivale. Frequency biraz daha farklı e, konumundan ötürü biraz daha farklı çünkü. Gidip bir sıcakta pişmiyorsunuz. Çünkü gayet suya falan girebiliyorsunuz. Ve kamp alanı çok hoş bir bölgede yapılıyor. MS Takvil iki türlü bir festival. Temmuz'da art kısmıyla başladılar. Ve art kısmında inanılmaz işler çıkarıyor gençler. Yani mutlaka art, yani sanat, sevenler için müzik bana yetmiyor deyip ben daha da fazlasını istiyorum. Ki benim... Yapım biraz daha öyle. Sadece müzikle yetinmeyi sevmiyorum. Çünkü festival ciddi bir iş. Ve artık çok değişmeye başladı. Yani Glastonbury'de işte tiyatrolar, zigette aynı şekilde tiyatrolar ve sinema dahil oluyor. Çeşitli daha farklı aktiviteler var. Lowlands keza öyle ki Lowlands'e geçeceğiz. Ama Frequency... Ee, değişik. Emes Zagvil çok daha değişik. Art kısmı benim çok hoşuma gitti. Yani inanılmaz işler çıkarıyorlar dediğim gibi. Hepsi birbirinden farklı festivarlar. Pap e, demişken iyi ki bunların Pakılpap. E, Pakılpap e, iyi bir isimler çıkarıyor. E, Rakverter'le birebirliği yol olarak da devam ediyor. Haselt biraz daha e, Verşter'in ilerisinde bir şiir. E, yine bir yol var. Bir Rüksel'e gitmek aklınızda tabii o yol biraz daha uzuyor. Ama bizim yolumuz atılıyorsun yani. Gent ve Loyven yolu üzerindeydik biz. E, tabelasını görüyorduk. Gent'e yakın bir bölgede yapılıyor diyebiliriz. Loyven'e de yakın. Yani Loyven'den de kalınıp da gidilebilecek bir yer. Arabayla daha doğrusu. E, Frequency'ye girmek istersek. de ee, Avusturya'da düzenlenen bir festival. Ziget ee, sonrası tercih edilebilecek bence en mantıklı festivallerden biri. Çünkü yakınlığı dolayısıyla yani bir trenle Viyana'ya geçebilirsiniz. Viyana'nın içinde yapılmıyor tabii festival. O kısımları da sana bırakayım. <gülüyor> ee, Sankt Pölten diye bir kasabada yapılıyor, bir yerleşim yerinde yapılıyor. Ee, bu daha çok hani böyle kırsal birazcık ama aynı zamanda yerleşim yeri tabi Budapest'de de, Budapest'den geçen o Tuna Nehri Sankt Polen'in e, oradan da geçiyor. E, dolayısıyla bu kamp alanları bu işte kamp alanlarının yanındaki beachler yüzme alanları tabii ki yine Tuna Nehri'ne e, giriyor festival severler. Sankt Polen'de Viyana'dan yaklaşık böyle arabayla bir 50 dakika uzaklıkta bir mesafe e, ...dolayısıyla böyle bir 50-60 kilometrelik bir uzaklık var. Oraya en yakın yerleşim yeri Krems Donau diye bir yer. Hani gidecek olanların orada kalmasını. Ama madem bu kadar Frequency'ye gidiliyor... ...o zaman belki de kampı tavsiye edebiliriz. Daha mantıklı bir seçenek. E, ortamın güzelliğinden dolayı. Hemen e, önemli bir not. Frequency aslında 15 yıldır yapılan bir festival. Yani baktığımız zaman festival yaşlarına... E, hiç de genç bir festival değil. o anlamda da oturmuş ve Sankt Polen'de parkta yapılıyor. Gece parkı, gündüz parkı. İki park arasında da shuttle'lar devam ediyor. Bununla birlikte 15 yıldır yapılan önemli bir festival olmasının dışında kendi türünde ülkenin en iyi festivallerinden biri. Diğer festivaller de yapılıyor. Novarak gibi metale daha ağırlık veren. Ama alternatif olarak Frequency, şu an Avusturya'nın en iyi festivali. Bir de Frequency'nin şöyle bir avantajı var. Yani müziği çok sıkı takip edenler için bunu söyleyeceğim. Zigette birçok isim görüyorsunuz. Ama Frequency'de bambaşka bir line-up karşımıza çıkıyor. Yani Robiller'in ve Falls ve diğer isimlerin yanı sıra yani... Frekansıya geçtiğinizde de Linkin Park, Kendrick Lamar, Prodigy, Chemical Brothers, Offspring ki bunların bu arada hiçbiri e, şeyde yoklar, Zigette yok. E, Alt-Jay Zigette olan bir isim, Interpol Zigette olan bir isim, e, Ellie Goulding Zigette olan bir isim. Yine Zigette olmayanlarla devam edecek olursam TV on the radio var e, Frequency'de. Bad Religion var ama Bad Religion'da şöyle bir durum var. 18'inde bu da dediği bir konser var. Orada sahne alacaklar. Simple Plan var. The One var. Ve Ecosimids gözüme çarpanlar. Yine zigetli olanlardan Jose Gonzalez. Yine burada gördüğümüz bir isim. The, The Script var. Ama genel olarak baktığınızda line-up'lar çok ölçüşmediği ve çakışmadığı için bence çok daha da üstüne katarak inanılmaz bir yaz geçirip dönmek daha da mantıklı olabilir. Yani iki şehir arası iki şehir arası yakın olması dışında buradan Budapest'e uçup Avusturya'dan da dönme şansınız da. Çünkü dönüş, Viyana'dan dönüşler de Türkiye'ye gayet uygun fiyatlarda. Biz daha önce Rakensan'ı konuşmuştuk ve Rakensan'a gidecektik ama onun biletini sattık işte bu sebeplerden. Çünkü Paris'e uçmak inanılmaz bir pahalıydı. Yani başka şehirlere gidip uçmak da yani çok bir şey değiştirmiyor. Çünkü orada da kalıyorsunuz ve para harcıyorsunuz. Biraz e, aslında bu kadar festivalle konuşmuşken tabii bizim yaptığımızı çok yapmayın diyoruz. Biz tabii fazlasıyla derin girdik bu işlere bu yıl olabildiğince görebilme, görebildiğimiz kadar festival görebilmek adına. Tabii bunun sorunlarını yaşadık. Yani biz e, belki bir pakıl pap tercih edilebilirdi veya freqüency bu kadar geç kalmamış olsak tercih edilebilir de. Ama bilet fiyatlarına gelecek olursam da Frequency'ye 150 euro falan civarında bir bilet. E, açıkçası o parayı ona vermektense rahatlıkla Lowlands veya Bucklepap tercih edilebilir. Yani bilet parasına göre söylüyorum. E, bir de Belçika'ya uçmak Fransa kadar da pahalı değil. Yani iki kişi rahatlıkla 500 liraya falan civarında olması lazım. O kadar bile değil sanırım. Tam hatırlamıyorum şu an. O cevallarda bir fiyatla gidilebiliyor. Paris bin lira falan tutuyor iki kişilik fiyat. O da önceden alırsanız. yani Paris'in konumu itibariyle de herhangi bir yere çok yakın olmadığı için e, orada bir, biraz e, mecbur kalıyorsunuz o fiyatları ödemeye. E, evet, dolayısıyla Frequency's Get sonrası e, birazcık daha işte 17'sinde... <gülüyor> Ziget'in son günü, son günden sonra 20'sinde hemen Viyana'da başlıyor. Bu bir festival severlerin tercih edebileceği festivallerden biri olabilir. Benim ekleyeceğim bir şey, Ziget'in bu arada 17'si aslında son günü değil. Kampçıların sabah çıkış günü. Yani o gün 17'sinde Ziget'te hiçbir şey yapılmıyor. Yani festival normalde 10 ve 16'sı arasında yapılıyor. 17'si de insanlar çıkıyor. Yani 17'si önemli yani büyük bir program olup da 18'i e yola çıkmıyorsunuz onu hatırlatalım yani 17'si boş olacak 18'i boş olacak ve e, rahatlıkla iki gün dinlenip oradan Avusturya'ya geçiş yapılabilir... ...veyahut da diğer açıklayacağımız festivallere Pakalpaf veya işte Lovelanski zaten Ziget Ziget ve Lovelanski aslında biraz sanki ağır olur gibi geliyor bana e, çünkü Pakalpaf da ağır olabilir. 4 3 4 günlük bir festival bunlar da. Bunun haricinde eee şöyle bir durumda var. İşte söylediğimiz gibi yani tiyatro, sinema ve bir sürü aktivitenin olduğu. Yani Ziget de bu kadar çok aktiviteli hı. çok büyük bir aktiviteden zaten bir haftalık o yorgunlukla Lovelace'e gidip aynı bir yoğunlukla geçmek biraz yorucu olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani gençlerin düşüncelerine bağlı bu biraz. Evet, ona da bağlı. Kamp yapıp yapmadığınıza da bağlı, bütçenize bağlı, enerjinize bağlı ama belki sadece birazcık hani makrome yapmak hoş olabilir. Yani çok ağır bir festivalden sonra daha light daha alternatif, daha kalibresi ufak, hani asla kendisi ufak ya da kötü olmayan ama birazcık daha line-up festivali olabilir. E, o anlamda mesela Lowlands'a baktığımız zaman Lowlands'de de inanılmaz şeyler var. 200'den fazla sahne kurulacak. Stand-up'lar, sokak gösterileri, sirkler e, ve line-up da çok cazip. Bastili görüyoruz, Ben Howard'ı Kariboy'u görüyoruz eee Kendrick Lamar'ı burada da görüyoruz. Chemical Brothers ona keza. Eee Zigethenliğin biskit var e, gördüğüm benim. Paolo olması gayet e, temin pala var. Temin pala e, Rakensan'da da sahne alıyordu. E, Years and Years var. Passenger yine Ziget'te gördüğümüz isimlerden. E, Baltazar'ı görmüştük Rakverter'de. Burada da yine Baltazar'ı görüyoruz. Django Django var. James Bay var. Benim burada en dikkatimi çeken aslında bu line bakıp da ee, Jose González var, Ecosmith var, e, Benjamin Clementine var ki e, Böreğarth'ta inanılmaz bir keyif aldığımız, La Roxx geçen yıl şey değildi, Ziget'te zaten sahne almıştı, Kodalyn e, var, e, Patrick Watson var yani Türkiye'ye gelip de çok büyük bir kitlesi olan isimlerden biri, e, Tovelo'yu burada görüyoruz izleyememiştik Rockverter'de. Yani biraz daha sanki line-up'a, Maccabees burada görüyoruz, Zigette de gördüğümüz bir isim. Ee, ama yine de line-up'a baktığımda biraz ıı, mesela ben James Bey'in neden Zigette çok olmadığını anlayamamıştım. Yani James Bey'i ki seviyorlardı. İlginç bulduğum bir yer. Yani Paulo aynı şekilde. Yani Eli Goulding'in headliner olduğu bir festivalde kendilik Lamar gibi bir isim bilemedim yani. Çok yani karşılaştırmak kısmına girdim de benim için karşılaştırmalar bunlar oluyor. Yani lineup headliner denildiğinde Loveless'in biraz sanki daha bir ağırlığı var. Ağırlığı var. Yani Interpol'ün ha bu arada Interpol demişken tabii Interpol'ü Ziget'te e, alternatif sahnelerde izlediğimiz için yani sahnede daha doğrusu 68 sahnesinde izlediğimiz için ee, sonrasında bir festival eklemekte biraz daha o açıdan da mantıklı oluyor. Çünkü MS Zuckville'de de, Puckle Pup'da da Lowlands'de de Interpol'ü ana sahnede doğru düzgün bir şekilde izlemek var. Ziggyet'te bu imkan daha önce konuşmuştuk ve eleştirmiştik ee, yok. Ee, bu yüzden Lowlands'ın sanki bana line-up'ı biraz daha şey geldi. Çünkü Ziggyet'in biraz elektronik ve pop'a biraz ağırlık verme durumu var. Ee, yani en adam akıllı headliner diye baktığımda Robbie diyebilirim. Yani en dehşet verici bir headliner. Ee, Limp Bizkit diyebilirim. Ki diğer festivallerde de görüyoruz. Lowlands'de de var. Hatta Puckle Papta Limp Bizkit'le Linkin Park üst üste sahne alıyor. Yani böyle bir şey bizim Kesabiyin Muse durumu gibi bir durum var. Ee, sonrası mutlaka tercih edilebilecek. Yani eğer çok... ...Ziget sonrası bir ağırlık daha kaldırabilirlerse... ...Lowlands... ...daha hafif isterlerse... ...diğerleri MS bile, ...yani bakalım istersen... Yani... Ondan önce hemen şeyi eklemek istiyorum. Ee, Lowlands için de tabii ki öncelikli tercih kamp. Çünkü Bidink Huyzen'de yapılıyor. Bidink Huyzen'de ev kiralama opsiyonları var ama kamp alanına gene arabayla gitmek gerekiyor. Dolayısıyla hani daha kırsal tabir ettiğimiz, hani aslında tabii ki medeniyetin olduğu ama bize göre daha hani böyle peşte gibi, işte Barcelona gibi şehrin göbeğinde olmayan festivaller için, ee, mümkünse yapabiliyorsanız kamp yapın. de bu anlamda bir istisna değil. Araba demişken, yani biz bu konuya daha önce girdik mi pek hatırlayamadım. Sanırım girmedik yani ama e, ülkemizdeki bir saçmalıktan bahsetmek istiyorum. Ben yani araba yurt dışında bizim ehliyetlerimiz geçmiyor. E, şöyle geçmiyor. Birebir ehliyetimizi alıp gösterdiğimizde çok e, geçerliliği yok. Bunun için yurt dışında kullanılabilecek bir belge almak gerekiyor. Bunun için de dünyanın parası bir para ödeniyor ve bu her yıl ödeniyor yani o çok garip bir şekilde yani pasaporttan da beter. Herkes şu an pasaportların fiyatlarını konuşuyor ama bu durum pasaporttan da beter yani yurt dışında araba kullanmak ve ehliyetinizin geçerli olması için 500 lira sanırım galiba bir para veriliyor ve bu bir yıllık size veriliyor yani sürekli Geçerliliği olan bir şey verilmiyor ki bu da bana çok saçma geldi yani bir kağıt parçası ve dillerle yazılmış çevrilmiş. bunu niye her yıl bir daha almak zorunda kalıyor insanlar çok algılayamıyorum o yüzden arabayla gidilen festivalleri söylemişken bunu da bence ek olarak açıklayalım. Evet, yenilerken maalesef vize ücreti kadar ücret vermeniz gerekiyor ve bunu her sene yapmak gerekiyor. Ha, şansımıza bizim durumumuzda, e, bize bu soruldu mu? Hayır. Ama e, Ona Bir taraftan ona yatırım yapayım mı, yapmayayım mı diye düşünürken riske atmamak için bir noktada yatırım yapıyorsunuz. Bu şey gibi bir durum. Yani sorulamaması sorulmuyor yani. Toplu taşıma araçlarında da bildiğin gibi biletler kontrol edilmiyor. Ama bir biletsiz binip de bir kontrole denk geldiğinde de bilet fiyatı ayrı bir şey. Dünyanın parası bir ceza, ceza ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ee, bu yüzden kontrol edilmiyor demek biraz e, kurtarmıyor. Yani şans yani bir şey olabilir, bir kaza olabilir ve çevirme olabilir. Yani çünkü, Bize denk gelmedi anlamında söyle. Yani ki şu an zaten dünya bu IŞİD davasından ötürü çok karışık. Her yerde inanılmaz yaşı havalarında bile nasıl kontroller daha sık olduğunu gördük yani Fransa'da. Evet o zaman program süresi de ilerlerken hemen e, MS Takville'e geçelim. MS Takville e, inanılmaz sevimli bir festival. E, çok da başarılı. Artville var, sanat köyleri var bir de e, işte e, o şeyde. ...Hamburg'da yaptıkları... E, ...müzik kısmı var... ...sanat kısmı çok daha önce başlıyor... ...işte Temmuz'da falan başlıyor... ...ve daha uzun soluklu... E, ...müzik kısmı da... E, ...ayın... E, ...22'si, 21'i... E, 20'sinde, ...20'sinde başlıyor... ...22'sine kadar sürüyor... E, ...oldukça hoş bir festival... ...İnterpol'ün headliner olduğu... ...hey yaşasın dediğimiz bir festival... Ee, yani ah, Alnya' denildiğinde hepimizin aklına sanatla birleştirdiğimiz zaman Berlin geliyor ama Hamburg hiç e, gözden kaçırılacak bir şehir değil Hamburg'da inanılmaz bir sanat severlik var ve dediğim gibi yani gençler MS Akvillede çok iyi işler çıkarıyorlar lineup olarak Tabii ki de Ziget pakıl ve e, Hatta frekıyası de dahil yani Love dahil öyle çok dehşet bir lineupı yok yani Interpol'u görebiliyoruz, Caribou var, Boys Noize var, Django Django var, e, Talisco var, Tomo Odal'ı görüyoruz. Türkiye'de benim hep keyif aldım ve kesinlikle her festivalde olması gerektiğini düşündüm. Efem Belfast var, inanılmaz enerjili bir grup. E, Babylon'la ilk gelmişlerdi ve Babylon sonra tabi getirmeye devam etti festivallerine de getirdi ve inanılmaz enerjik bir grup. En çok keyif aldım bir grup. Ee, Hamburg o açıdan belki Zige sonrası biraz daha olabilecek bir festival yani e, dediğim gibi yani iki ağır festivale gitmek istemeyenler de Puckle Pup'da aslında çok tamam line up bir festival ama yani Rockverter'de gördük aktivite olmamasına rağmen yoruluyorsunuz sahneden sahnelere gidip geldiğiniz için ki arada çok büyük bir mesafe yoktur Rockverter sahneler arasında benim en çok sevdiğim durumlardan biri oydu evet bu sebeple ne kadar pakılpap nasıl olsa Line Up Festivali deyip geçmekte de çok mantıklı gelmiyor. Tabii insanların nasıl takip ettiklerine bağlı. Yani bizim buradaki gibi oturarak, çimlere uzanarak festival takip ediyorlarsa... Hepsine gidebilirler o zaman. <gülüyor> Hepsine gidebilirler yani sahnelere girip de yani Türk kitlesi biraz öyle olduğu için yurt dışında, yurt dışında da aslında çok büyük bir farklılık yok. Tabi biraz bazı durumlar var o konulara ne kadar gireyim bilemedim yani. Geçen yıl Ziget'e gelen Türklerden çok rahatsızlık yani. Eda Solmaz hatta bunu gazetesinde yer vermişti. İnanılmaz kötü bir kitle gelmişti Türkiye'den bu yıl Ziget'ti de katacak da Umarım bu yıl Türkiye'den gelen kitle biraz daha adam akıllı, Küfür etmeyen insanları huzurunu kaçırmayan bir kitle olur. Ziketin öyle bir ortamı yoktu hiçbir zaman. Bu seviyeyi tamam Türkiye'den katılımcıların yanılmıyorsam yanım, geçenlerde bir açıklama yaptılar. Bin kişiye yakın bin civarında Türkiye gelecekmiş. Festivalimizi bozmasınlar diyorum yani. Yani bozacaklarsa da gelmesinler mümkünse. Biz tabii bunları anlatıyoruz ama biz doğru düzgün festivalin keyfini çıkarabilecek kitlelere anlatıyoruz bunu. Yani gelip orada insanları nasıl olsa dil bilmiyorlar diye küfür etmek, yani ondan sonra Türkiye'de yani AKP'ye çok mantıklı bir şey değil yani benim görüşümde. ya yani oradaki insanlar veyahut da ıkçı değilim demek de çok mantıklı bir şey değil. Yani Türkiye'de maalesef böyle insanlar da var. Okumakla olmuyor bu işler, eğitimli olmuyor. Yani istediğiniz kadar üniversite bitirin ama yabancıları bir gevur. ...şeyiyle görmek mantığı herhalde kanımızda mı artık sistemimize öyle girilmiş bilemiyorum. ya ben öyle değilim. Yani öyle, şimdi on diyecektim. Öyle bir kan varsa da bize sirayet etmemiş herhalde. Gittiğimiz her festivali çok çılgın eğlenceler görüyoruz. İnsanlar coşuyorlar, zıplıyorlar şey ama müthiş bir saygı var. Ve hiçbir şekilde bir rahatsızlık hissetmiyoruz. Dolayısıyla festivallerde hemen bir festival günlükleri notu düşelim. Bu bahsettiğimiz işte ağır festival olur, yorulursunuz dediklerimiz bayağı isimleri seçip, festival programında alıp isimleri seçip ve başından sonuna kadar performans izlemekten bahsediyoruz. Yoksa diğer türlü hani ortam olsun diye festivale giden, sosyalleşmek için gidenler herhalde bizim tavsiyelerimizden çok faydalanamayacaklar bu anlamda diye düşünüyorum. Genel olarak öyle tabii ki de. Yani sahneleri mesela çok ismi görüp de yani ki benim de arkadaşlarımın arasında bunu çok yapanlar var ki ben de ilk festivale gittim bir grupta bunu yani iki grup çakışmıştı ve o saçmalığı yapmışım. İki sahne arasında gidip gelmişim ve iki performansında hiçbir şey anlamamıştım. Yani ama tercih eden arkadaşlarım oluyor yani geçen yıl e, Ziget'e gelen... ...arkadaşlarımda da aynı durum görmüştüm. Yani karşılaşıyordum, görüyordum. Yani bir iki fotoğraf alıp alandan çıkıyorlardı iki üç şarkı dinleyip, Bu bana çok mantıklı gelmiyordu. Festival yani benim için öyle değil açıkçası. Yani Başkası için bunu eleştiremem. ya. Yani. Onlar öyle keyif alabilirler. Ee, nitekim bizim Rock e, programda yaptığımız emre ...biraz öyle tercih ediyor. Yani isimleri çok... ...Kesli yani bir gibi isimleri tabii ki de sonuna kadar takip ediyor. Ama diğer isimleri görmek açısından takip ediyordu ee, Yani ben bu bana çok gelebilen bir şey değil yani performansı tamamen izlemek isterim ee, performansa demişken bu pakıl Papın da biraz daha yapıından ben bahsetmek istiyorum yani ekosimit gördüğümüz isimlerden biri. Ee, Dropkick Murphys var ki Ziget'te gördüğümüz bir isim. Yine Akabiner Limpiskit var Ziget'ten gördüğümüz. Ee, Linkin Park burada ayrıca gördüğümüz isim. Godalyn var, George Ezra var. Ee, Interpol var. Paolo Nutini var ki bu sene Paolo Nutini yine Ziget'te niye olmadığını anlayamadığım isimlerden biriydi. Bit Sticks var, yine Ziget'ten gördüğümüz. Knife Party var, Natalie Prass var. Şeyde konuşmuştuk. Rak Wetterle pardon, rakip sanda konuşmuşum ben. Görebileceğimiz isim olarak ee, Future Islands var, Zigette'de gördüğümüz bir isim. Passenger var, Ellie Goulding var, ee, Basil var. Basil geçen yıl ben Zigette görmüşüm. Gayet iyi bir performansı var. Gestalten Ten var Ziget'in kadrolu grubu. Kapmış galiba. Fakıl pap bilemedim. Yani Zigette var tabii ki yine de. Parov Stiller var, Kurtney Burns var benim çok beğendiğim isimlerden biri, Little Dragon var, The Sawyers var zigette görüyoruz yine, The War on Drugs, Offspring yine zikette neden olmadığını anlayamadım çünkü Ağustos festivallerinin hepsinde yer alıyor, Alt Cey var, Manchester Orchestra ki ben geçen yıl çok görmek istediğim isimlerden biriydi. Maccabees, Tame Impala, James Black, In Flames metal kısmı da var bu arada. Onda çok detaylı giremedik ama bir gün pakıl uzun uzun konuşmamıza gireriz. Metal kısmı da var. Right var bu arada. Yani iyi isimler çıkıyor festivalde. Şş. Tercih edilebilir. Şahane bir line-up var Puckle özetle. Lowlands'in de ondan aşağı kalır bir yanı yok. MS Stockville ve Frequency'de kendi çaplarında gayet iyi festivaller. Frequency'nin line-up'u da gayet başarılı. Ee, toparlarsak eğer özetle e, Ziget sonrası e, bu festivallerden bu dört festivalden e, biri hem tarih olarak hem e, mesafe olarak genel olarak diyelim en azından e, yakın e, iki tanesi daha büyük çaplı iki tanesi daha e, orta çaplı festival. Festival günlükleri olarak bu dördünü seçtik bugün sizin için. Benim buna ekleyebileceğim genelde bu dönemi tercih etmek biraz daha doğru. Çünkü neden doğru dersiniz? Ziget gerçekten çok farklı bir festival. Yani Ziget ve sonrası diye düşünülmesini tercih edeyim. Tabii Ağustos haziranda düzenlenen Pink Pop ve Rock Verter de gayet iyi festivaller. Yani bu iki... Ay arasında bir tercih yapılabilir. Genel olarak Avrupa için söylüyorum. İngiltere biraz zor. Glastonbury çok zor. Yani bilet alması bile zor. Diyeceğim budur. <gülüyor> Evet, bizim yaptığımızı yapmayın. E, mümkünse Haziran'dakiler arasında ya da Ağustos arasındakilerde bir seçim yapın diyoruz. E, festival günlükleri olarak bugün Pakılpap'ı, MS Takvili, e, Frequency ve Lowlands'ı konuştuk ağırlıklı olarak. E, haftaya Ziegato olacağız. E, oradan yayın yapmaya çalışacağız. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. hoşça kalın, hoşça kalın. Festival Günlükleri. Down, down, down, down, down, down. Down, down, down. Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Yeah. Hazırlayan ve sunanlar Ebro Dengiz